a yeah. multimodal sacrifices the Merhaba Kainat Bugün 21 Ekim Cuma Yıl 2011 Ay 10 Gün 294 Hızır 169 1432 Hicri Zilkade 24 1427 Rumi Ekim 8 Profesör Ahmet Taner Kışlan'ın Bombalı bir suikastla Öldürülmesi 1999 Yemek listesi Gün 294 Kıymalı patates Kıymalı patates Patlıcan kızartması, salata, meyve. Büyük Saatli Marif takviye. herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Radyo.com Ve Açık Gazete Haftanın son Açık Gazetesini Yapıyoruz After the Garden After the Garden Is Gone After the Garden adlı parçasıyla Neil Young'ın sesine kulak verdik Abba Bahçe Harap olduktan sonra Neye yarar anlamına gelecek Sözleriyle Savaş karşıtı Şarkıların pek çok savaş karşıtı şarkı yazmıştı ve icra etmişti. Onlardan biriyle girdik ve sebebi de esas olarak Türkiye'de 26. operasyonun da başlamış olması. Kuzey Irak'taki 5 ayrı bölgeye kara harekatı başlatmış olması. Savaş durumu devam ediyor bu net olarak. Biz bugün dün yayından çıktıktan sonra epey yüksek sayıda hareketli bir gün geçirmiş olduğunu dünyanın da söyleyebiliriz. Yani en önemlisi bu tabii bizim açımızdan da dünya açısından da oldukça önem taşıyan bir şey. Türk ordusu yaklaşık üç buçuk yıllık aradan sonra yine Kuzey Irak'a girmiş durumda. Beş ayrı bölgede hava destekli kara harekatı, harekata 22 tabur katıldığını, en az da 10 bin askerin katıldığı sanılıyor. Görüşmeler de yapıldı. Onların da Neçirvan Barzani ile Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin eski başbakanıyla da görüştü. Bugün de İran'dan Dışişleri Bakanı Salih Ankara'ya temaslar da bulunmak üzere geliyor. Öte yandan da Meclis Genel Kurulu'nda terör konusunda genel görüşme önergesi kabul edildi. Çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü yapılıyor. 15 askerin, 24 askerden 15'in de toprağa verildi. Hakkari'deki saldırıda hayatını kaybeden ve Türkiye'nin dört bir tarafında da terör protesto gösterileri de sürmüş oluyor. Kakkari de yeni bir mayın patlaması sonucu bir uzman çavuşun da hayatını kaybettiğini belirtelim. Evet. Şüphesiden önemli haberi buydu. Ama onun dışında biz haberlerden çıktıktan sonra da neler olduğunu da bir kere daha bakalım. Kaddafi'nin öldürüldüğü haberi de geldi. UGK Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Cibril, devrikli Libya lideri Muhammed, Kad Muhammed Kaddafi'nin başından vurularak öldüğünü açıklıyor. Ölümü konusunda rivayet muhtelif. Aslında görüntüler de var elimizde. İnsanın gerçekten insan olmaktan da Bazen utanç duyduğu anlardan biri kedilli söyleniyor evet, yakalandıktan sonra. Ve görül görülenden de öyle anlaşılıyor. Çeşitli videolardan bakabilecek gücü metaneti bulanlar hisyancılar tarafından, yakalananlar tarafından döverek önce sonra da başından vurularak öldürüldü. Yani yapılan Mahmut Cibril'in yaptı. Açıklamalarında da doğru olmadığı çok kuvvetle muhtemel zaten görülüyor öyle olmadığı da. Görülüyor açıkça görülüyor. Uluslararası Af Örgütü de Kaddafi'nin ölümünün soruşturulmasını istemiş durumda. Tabii ki hiçbir sonuç alınamayacağını biliyoruz ama gene de öyle. Kaddafi ile beraber oğlu Tasım Savunma Bakanı Ebu Bekir Yunus da ölmüş. O, oğlu Seyfi İslam'ında yakalanmaya dair haberler var. Ama daha henüz doğrulanmadı diye biliyordum ben. Evet aynen o, o durumda. Ee, bu arada e, NATO'dan da 26.000 operasyon yapıldığına dair de Libya'da bir... 26.000 sorti yapmış. NATO. Sorti. Evet akıl almaz bir sayı olduğunu da belirtelim onun da onu da söyleyelim geçelim arkasından e, Tayland'da çok endişe verici bir durum devam ediyor ve Tay hükümeti e, bütün e, başkenti korumanın imkanı olmayacağını söylemiş görülmemiş şiddeteki sellerden dolayı belki de bir bölümü başkentin bir bölümü sular altında kalacak bazı baraj kapaklarını açmışlar yani kontrollü bir su bırakı, bırakılacakmış şeyin içine Bangkok'a da muazzam bir kriz var orada da Ondan da bahsetme imkanı buluruz. Suriye'de ölü sayısı 35'e yükseldi Yunanistan'da çatışmalar devam ediyor ve 53 yaşında birisi ilk ölüm haberi de geldi Atina'da bayağı bir savaş alanını andırıyor bu arada ETA'nın da İspanya'da Bask militanlarının kolu Bask'ın askeri kolu ETA'nın da 1959'da kurulmuştu ee, ve Silahları bıraktığı haberi de gelmiş durumda. Ne çok şey oldu biz çıktıktan sonra diye bakıyor insan. Şili'de de eğitim öğrencilerin gösterisi gene çatışmalarla da sonuçlanmış durumda. Haberlerimiz bunlara ilişkin olacak. Bir de köşe asılmayla da ilgili bir haber verelim. Yoktur diyenlerin septik diyorlar onlara inanmayanların görüşleri Şüpheci. şüphecilerin herhangi bir geçerli durumlar olmadığını da yeni yapılan kuvvetli bir araştırma ortaya koymuş. Yani küresel ısınma şimdi ve burada. Evet, orada da e, baya bir imana dayalı bir ayrışma olduğunu söylemek mümkün. Hani o şüpheciler cephesinde özellikle. Evet onlar daha çok imana dayalı mı yoksa bir de şeyinde paranın da dini imanı olmaz mı diyeceğiz ikisi birden belki. Karışıktır birbiriyle. Evet şimdi Kuzey Irak'a operasyona dönelim. Büyük temizlik diye vermiş bu gazetelerde maçı daha önemli buldukları için gene bir kısmı geç geldi elimize. Bütün bu haberlerden daha önemli bulunduğu için maçı yetiştirmek açısından. En azından Hürriyet Grubu'nun şimdi İstanbul'da, Taksim civarına ulaşmış olduğunu söyleyelim. Onun dışındakilere bir sözümüz yok. Evet, şimdi gazeteler büyük bir çoğunluğu şeyden bahsediyor. Sonuç alana kadar diyor. Bu duyduğum en Muğlak ifadelerden biri sayılabilir. ya Daha doğrusu hiçbir anlamı yok. Sonuç almak ne demek? Sonuç ne? Yani kamplara e, beş bölgede on bin askerle kara harekatı başladığını duyuruyor Türk Silahlı Kuvvetleri. 22 taburla F-16. Hedeflerinizi eşlik belirteşiniz. Ediyor. Sonrasında da o hedeflerin ulaşılması sonuç olur. Ama burada... Verilen hedef bildiğim kadarıyla yok var mı? PKK'yı bitirme hedefimi. Öyle anlıyorum ben. Yani öyle anlıyorsanız da işte bugün mesela Özgür Gündem gazetesinin manşetinde 27. sini deniyorlar şeklinde bir haber var. Şimdiye kadar düzenlenen 26 sınır ötesi kara operasyonundan sonuç alınamamasına rağmen 27. için harekete geçilmesi maaşete girmiş evet okur yorumlarının da birinde rastladım MTV MSNBC'de mesela yani 30 yıldan beri sonuç 30 yıldır sonuç alıyoruz bu defa da en büyük sonucu alırız filan gibilerinden de bir yorum vardı hafifçe müstehzi bir yorum Evet. Ee, durum bu şekilde. Yani adı bile 26. operasyon olması bile bundan önceki 27. 20 e, 27 miymiş? Evet. Bir yoruma göre de 26 işte. Şey öyle diyor. Tarık, Tarık gazetesi. gazetesi. Evet. hadi hesabı yok diyebiliriz yani. Bu operasyonların 30, 30 bin yıl, 1983'ten beri 28 işte neredeyse sene başına bir operasyon. Evet düşüyor. Hani öyle bir şey yaparsak tabii ki dağılım o şekilde değil aslında ama. Ortalama olarak. Ortalama alırsak. E, yani sonuçtan kasıt nedir bilmiyoruz ama bugüne kadar ne sonuç alındığı ortada bunlarla. Evet ve yani bunu herkes bir şey olarak... Bir şey olarak kısmen tekrarlamayı da tercih ediyorlar ama onun dışında gerçekten gene mesela medya özellikle son derece savaşı sürdürmenin kendisine hayır getireceğini söyleyen nitelikte haberlerle dolu. Mesela tek tek bakabiliriz Hürriyet Bakalım. gazetesi büyük temizlik demiş. Yani... Yani bu zaten son derece insan e, unsurunu dışarıda bırakan e, yabancılaştırıcı, korkunç bir manşet kendi içinde. Temizlik, yani ne olursa olsun e, temizlik derseniz böyle bir şey savaşa, onun adı başka bir şey olur. hani Temizlik söylemi benim bildiğim kadarıyla başka şeylerde kullanılıyor. Savaşa temizlik dediğiniz zaman... İşte soykırımdan falan filan bahsediyorsunuz. Etnik yani. temizlik filan geliyor evet. Aklı, evet. Büyük temizlik manşetini atmış Büyük Boy Hürriyet Gazetesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'de 24 askerin şehit olmasının ardından yurt içi ve Kuzey Irak'ta 5 bölgede başlattığı operasyona 10 bin asker katılıyor diyor. Yalnız e, kelimeler yeterli olmayabilir burada. Muhakkak bir de e, görüntüyü de tasvir etmemiz lazım. Hürriyet'in birinci sayfası. Tam bir militarizm tapınması. İşte uçak böyle montajlı falan uçak e, komandolar falan. Sağdan uçaklar ortadan bulutlu göklere da ateş eden ateş etmeye hazır olan uçak savar e, topları. Bir yandan. E, uçak savar toplarının ne alakası var peki burada? Ya da uzun menzili top Uzun menzili toplar top, herhalde. Evet yani. uçak savar değil uzun menzili toplar. Öbür tarafta elinde gece görme, işe, e, aygıtı takılı otomatik silahıyla bir komando. Görüş. Resmi bunlar farklı yerlerden alınıp montajlanmış. Böyle e, baktığımız zaman kanımızın kaynayacağı. Kobra harekatları vesaire gibi saçma sapan e, laflar. Milliyet gazetesine isterseniz bakalım kamplara kuşatma manşetiyle çıkmış. Evet o da geniş çaplı bir askeri fotoğraf tankların görüntüleriyle sınır ötesi harekat başladı. Milliyet Kuzey Irak'ta diyor. Star az önce siz verdiniz. Sonuç alana kadar diyor. Burada da bir askeri konvoy bir yere doğru gidiyor. Evet orada da bir sonuç alınması Meselesi var. Cumhuriyet gazetesi 22 taburla kara harekatı demiş. Cumhuriyet gazetesi böyle bir haber yapmış, sür manşetten. Sabah gazetesi 10.000 askerle Irak'tayız diye vermiş. Özel kuvvetler 25 kilometre içeri girdi. Hedef terör yuvaları diyor ve o da son derece militarist böyle çeşitli illüstrasyonlarla oklarla, patlama patlangaçlarla çeşitli yerlerin nasıl vurulmakta vurulacak ve vurulmakta olduğunu gösteriyor. Haber Türk gazetesine bakalım. O en muhteşem manşetlerden bir tanesini Haber Türk atmış. Katiller çemberde. Mehmetçik 3,5 yıl sonra Kuzey Irak'a girdi. PKK'yı Ablukay'a aldı gibi bir haber var burada. Daha yeni başladı benim bildiğim kadarıyla zaten kara harekatı. Bu kadar çabuk olmuyor herhalde bazı şeyler ama. E, burada yeni o... bir illüstrasyon var. İşte çeşitli oklar çıkartılmış falan böyle. Hani sanki herkes burada West Point mezunu. Stratejist, taktisyen. Öyle bir kurulu vermiş hemen illüstrasyonunda. Hangi birliklerin nereden saldırdığını falan bakıp analiz yapıyoruz herhalde böyle. Ha He, bu olur falan. Evet aynı evet. şey sabahta da var tabii. Hedef terör yuvaları diye gayet ayrıntılı bir operasyon haritası verilmiş. Baş başka akşam gazetesinde havadan karadan Kuzey Irak diye gene illüstrasyonlarla ve fotoğraflarla illüstrasyon değil pardon monte edilmiş. Fotoğrafların birbirine geçmesiyle. Yeni Şafak Gazetesi'ne geçelim. Harekat başladı netice alınacak. Yeni Şafak'ta da. O aynı. Evet aynı. Boyutta. Damardan bir sonuca derhal. Yani burada e, çatışmalardan Benim silahlı burada... çatışmalardan çok sayıda insanın ölebilmesinden yaralanmasından sakat kalmasından. Büyük temizlik diye manşet atan bir gazetemiz var. Yani. Zihni bakımdan da ebediyen yaralanacak ve sakat kalabilecek insanlardan hiç bahis yok. Burada sadece kahramanlar gücün egemenliği parlak rütbelerle, o, o, üniformalarla kahraman askerleri bir de biz skor tutulma durumu var. da var evet. biliyorsunuz öyle bir fetişte geliştirilmiş durumda netice alınacak sonuç alınana kadar burada hedef verilmemiş olmadığı için ee, sayı ceset sayı mı ben bunu anlıyorum buradaki sonuçlardan. Evet bir gün gastreteral yetiştirememiş orada yok veya bir de radikal Gazetesi'nde olabilir. birinci da yer almıyor. Daha doğrusu çeşitli önemli şeylerin yanında Kuzey Irak'a beş noktadan operasyon diye verilmiş. Yedi korucu neden yoktu diye özel bir haber var. Çukurca'da 24 erin şehit olduğu saldırıların başladığı noktada korucuların mevzileri terk ettiği ortaya çıktı diye bir şey yapmış. Özel haber yapmış. Ama böyle bir genel militarizm denemesi ve boyaması göze çarpmıyor orada da. Evet. 26. Operasyon diye Taraf Gazetesi de vermiş. Bu şekilde. Genel olarak bir fikir birliği varmış gibi. İllistrasyonlu, bol fotoğraflı bir kahramanlık hamaset söylemi. Görebildiğimiz Yürümüş kadarıyla 3-4 gazetede yok. Hepsi gazeteleri nihayet maç sayesinde maç yüzünden gecikmişti ama fedakarca haber merkezimizin çabası sonunda beklenip alındı gazeteler kalanlarda. Görebildiğimiz kadarıyla biz aslında 14 kadar gazete görüyoruz değil mi her gün görebilirsek? onlardan dördünde bir ölçü var sadece radikalde taraf gazetesinde daha doğrusu ikisinde var. Özgür Gündem Gazetesi'nde 27 sini deniyorlar diye. Ya orada da e, var olduğu belki söyleyebilir. Bir gün gazetesinde de hiç yani Bir gün e ya koymayı seçmedi veya e, gazete hazırlandıktan sonra oldu bu haber ama bu şekilde. Evet özel baskı da gerektirebilirdi belki o zaman yalnız bilemiyorum. Neyse bizim e, işimiz değil. Bu arada bu e, diğer gazetelere hakim olan bu hamasi söylemden biraz bahsetmiştik. Bununla bağlantılı <gülüyor> haberimizi de verelim. Bir gün biz de yorum yapabileceğimiz noktadan gidelim isterseniz biraz. O illüstrasyonlardan savaş grafiklerinden pek anladığımızı e, söyleyemeyeceğim en azından. Ben kendi adımı anlamıyorum. Belki siz e, ben de anlamıyorum. Anlama, an, içinde. Anlamak için de herhangi bir çabam ve hevesim yok. Doğrusu. Böyle bir isteğim yok yani. Kimsenin de işi değil bu. Yani bir üniversitedeyken e, askeri stratejinin siyaseti gibi bir e, gayet güzel bir ders almıştım bu olayların iç yüzünü, arka yüzünü söylemi falan anlatan ama bunlar yoktu orada da. Her neyse, bir de dün toplantı oldu. Başbakan medya mensuplarına yönelik, medya yöneticilerine yönelik bir toplantı çağrısı yapmıştı. Bu gerçekleştirildi. Başbakanlık resmi kontunda medya sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat sürdüğü söyleniyor bu görüşmenin Vatan Gazetesi'ndeki habere göre. Medya yöneticilerinden terör haberlerini verirken sağduyulu ve hassas davranılması istenmiş. Hmm. Evet bir açıklama yapmış Erdoğan toplantıda. Medyanın teröre hizmet etmemesinin yollarını konuştuklarını söylemiş. Medyanın teröre hizmet etmemesi, medya teröre hizmet ediyor mu demeye getirmiş. Bilemiyorum. Fakat e, benim dikkatimi başka bir şey çekti. Bir kere e, sonuçları açısından e, kapalı bir şey. Off the record dedikleri bir toplantı basına. Kapalı bir basınla toplantı bu. E, yani anlamakta Basın... zorlanabilirsiniz. Yazılması. E... Yani sizi bir ülkenin İstenmiş. başbakanı, bir, bir genel yayın yönetmeni veya e, medya organın sahibisiniz. O da ilginç bir tanım ya her neyse. Çağırıyor, toplantı yapıyor. Çok büyük bir e, ülkenin siyaset açısından çok büyük bir olayla ilgili e, bazı yönlendirmelerde bulunuyor ve bu basın sizin bununla ilgili haber yapmanızda baştan yani belli bir sınır çiziliyor. Evet, burada da konuşulması off the record olacak deniyor. Evet, bu ilginç bir şey. Onun ötesinde benim dikkatimi daha da çok çeken noktalardan bir tanesi de şuydu. Başbakan şöyle demiş bunu geçmeyelim hemen önemli. Bu süreçte medyanın rolü ve tutumu her zamankinden çok daha fazla önem arz ediyor. Medya terör saldırıları karşısında gerçekten sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket ediyor. Ve terörle mücadelede gereken hassasiyeti gösteriyor. Medya yöneticilerine teşekkürlerimi paylaştım. Ancak önümüzdeki hassas süreçte çok daha dikkatli olunması gerektiğini de paylaştım. Ondan sonra bir örnek vermiş e, İrlanda Cumhuriyeti Ordusu İRA örneği. İRA terörü farklı bir anlayışla yürütülmüştür. Bu terör karşısında İngiltere eski başbakanı Thatcher propaganda terörün oksijenidir demişti. Propagandanın nedenle önemli olduğunu ifade etmesi bakımdan oksijenin kullanılması çok çok önemli. Terör Thatcher örgütü, mi? Evet, Thatcher'ın örnek vermiş. Terör örgütü 3-5 kişinin katledilmesine ziyade tüm Türkiye'ye korku sağmak gayesinin içinde demişti. E, Thatcher bir çözüm getirdi mi? Hayır, değil mi? Çözemedi zaten. O yüzden yani oradan örnek yapılması pek e, uygun olmamış gibi evet. sanki. Örnekte hata olmaz mı diyeceğiz? <gülüyor> Teşvik hata olmaz gibi bu seferde. Fakat ben. Baya... Hayırlı Cuma e, anlaşması mıydı? Good Friday Agreement, İra. Evet. O neydi? 1990'ların ortaları sanıyorum. Tatçırdan sonrası çok sonrası evet. Şimdi benim dikkatimi çeken bir başka husus daha vardı. Üç gazeteyi de almamış şeyleri arasına. Sen de var mı o haber? Ben sadece Cumhuriyet gazetesini hatırlıyorum. Aydınlık sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri alınmamış. Davet edilmemiş bu toplantı. Neden? Zor sordunuz. Bilmiyorum. E, gerçekten bilmiyorum. Yani daha önce Genelkurmay Başkanlığı'nın bir uygulamasını çok yani net olarak biliyoruz. Hepimiz Genelkurmay Başkanlığı'nın akredite olmayan ve olan gazeteler vardı. Ve mesela Taraf Gazetesi bildiğim kadarıyla hiçbir zaman akredite olmazdı. Genelkurmay Başkanlığı Taraf Gazetesi'ne vermezdi. Şimdi Taraf Gazetesi bu sefer... Yasemin Çongar tarafından ve Başar Arslan sahibi Başar Arslan ve genel yayın yönetmen yardımcısı Yasemin Çongar tarafından toplantıda fotoğrafları da var başbakanlığa sıkışırken ee, Yasemin Çongar'ın ama bu sefer de mesela 3 gazete dışarıda bırakılmış yani bu neseplerine göre. Evet. ...gazete ayrımı yapmak... ...bu baştan yapılan toplantının... ...şeyine aykırı bir Hayır, kere. Zaten Mantığına aykırı. Şimdi Biraz da olay şu, şöyle... E, ...biraz hata yapıyoruz biz burada analizde... E, ...naçizane. Onu da söyleyeyim. Bu gazetelerin o toplantıya çağrılmaması doğru. Böyle düşünürsek hatalı. Ama sorun orada değil zaten. Sorun daha önce başlıyor. Bu onun bir semptomu aslında. Şöyle ki... E, ...böyle bir toplantı yapıyorsanız eğer siz... Medya sahipleri, yöneticileri vesaire bunları yönlendirmeye yönelik bir toplantı herhangi bir iktidar sahibi yapıyorsa zaten yönlendirebilecek olduğunu çağırır. Yönlendirebilecek, yönlendiremeyeceğini düşündüklerini çağırmaz çünkü sizin de dediğiniz gibi basına kapalı bu. Yani bunun içeriden detaylı haber yapılması istenmiyor. Evet. Dolayısıyla bundan çağrılmıyor. Yani böyle bir toplantının ilk baştan yapılıyor olması yanlış. Basına kapalı bir şekilde. Evet, tabii böyle bir davet alınca gitmemek de bir tuhaf. Tabii orada mesela Yasemin Çongar yazmış gazetelerin ne kadar hevesli olduğunu kendi kendilerini sansürlemekte görmekten şaşırdım diyor ki buna da ben şaşırdım Yasemin Çongar son derece tecrübeli bir gazeteci. Ve benim şahsen naçizane bütün ömrümün önemli bir bölümü bu gazetelerin kendi kendini ...medyanın diyeyim... ...televizyon sunucuları da buna dahil tabii... ...kendi kendilerini sansür etmekte... ...hele böyle milli ve hamasi konularda... ...Amerika'da olsun... ...İngiltere'de olsun pek fark etmiyor bu zaten... ...ama Türkiye'de çok çarpıcı örneklerine... ...sayısız defa rastladığım için hiç şaşırmadım... ...yani gazeteci milletinin... ...kendi kendini sansür etme konusundaki... ...gönüllülüğüne şaşırdım ben diyor... Ben hiç şaşıracak bir şey görmediğimi söyleyebilirim. Yani başbakanın halkın bilgilenme hakkı ve gazetecinin bilgilenme göreviyle bilgilendirme göreviyle PKK'ya propaganda imkanı tanımak arasındaki çizgiye dikkat edilmesi yönündeki tavsiyesi var. Bir de gazeteci milletinin kendi kendini sansür etme konusundaki gönüllüğüne şaşırdım. Ve medyayı daha da tek tipleştirecek yöndeki tekliflerin hükümetten çok medyadan gelmesinde insanın nefesini kesen bir şey vardı hakikaten diyor. Hakikaten bu şaşırma da benim nefesimi kesiyor. Ne bekliyordu? Yani Tarak Gazetesi yayın yönetmen yardımcısı onu da anlamış değilim. Ara verelim bu noktada sonra gene bu konuyu işlemeye devam ederiz. Açık Gazete ...living with war... ...savaşla birlikte... <gülüyor> ...yaşamak anlamına gelen... ...bir parçayı... ...Neil Young'dan dinledik... ...biraz hüzün verici bir parça... ...ama içinde bulunduğumuz durumda... ...kapana kısılmışlığın verdiği... ...büyük bir hüznü de yansıtıyor... ...doğrusu... <gülüyor> ...Şahin Alpay'ın... ...Zaman Gazetesi'nde dün... ...çıkan bir yazısından... ...bir kısım okumak istiyorum... Yeter, öldürme, konuş ve bitir. Yeter. Öldürme, konuş ve bitir. başlığını taşıyordu. Son yıllardaki son yıllarda bu başlıktaki fikri yani öldürmeyi bırakın, konuşun ve şiddete son verin fikrini şu veya bu şekilde işleyen kaç yazı yazdığımı bilmiyorum. <gülüyor> Ama yazmaya devam edeceğim. Çünkü bu giderek anlamsızlaşan şiddeti durdurmak için benim yapabileceğim elimden gelen başka bir şey yok diyordu ne yazık ki öldürme devam ediyor ve daha satırları yazmaya başlarken işte Gür oymaktaki pusu arkasından da Çukurca saldırıları ne yazık ki öldürme devam ediyor tam da Kürt çoğunluklu bölgenin tam 174 sivil toplum örgütünün barış müzakerelerinin sürmesi ve eş zamanlı ateşkes çağrısı yaptığı günlerde Tam da Van Bağımsız Milletvekili PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı Aysel Tuğlu'nun Kürtlerle Türklerin bütün badirelere rağmen herkesi şaşırtacak bir beraberlik sergileyeceğine ve geleceklerini birlikte kuracaklarına inanıyorum diye başlayan yazıyı yayınladığı günlerde. Bu da Radikal'de 9 Ekim'de yayınlanmıştı. Tuğluk söz konusu yazıda önerilerde bulunuyordu. Birincisi, PKK militanlarını sınır dışına çekmesi karşılığında Öcalan'ın silahların susması için çalışmasını mümkün kılacak şekilde ev hapsine alınması. İkincisi, Kürt sorununa anayasal çözüm ve toplumsal barış yasası, siyasi af karşılığında PKK'nın silahları bırakması. Eğer şiddete son vermek isteniyorsa Tuğlu'nun önerileri ciddi alınmalı. Ve önerilerin ciddiye alınması için de PKK şiddetinin durması şart diye devam ediyor yazı. Evet, Kürt sorununu bitirmek ve şiddete son vermek herkesten önce hükümetin sorumluluğu. Bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Türklerin ve Kürtlerin yarısının verdiği oylarla ülkeyi yönetme sorumluluğunu yüklenmiş olmasının bir gereği değil. 10 yıl sonra dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olarak... Türkiye vizyonunu, vizyonunu gerçekleştirmek için başarması gereken en önemli iş. Çünkü böyle bir vizyon koymuştu AKP. Evet, hükümet Kürt sorunu çözmek, Türkiye'yi ileri bir demokrasi yapmak için Kürt kimliğinin serbestçe ifadesinin önündeki bütün anayasal ve yasal engelleri kaldırmak mecburiyetinde. Kürt sorunu bu yöndeki reformların sürmesiyle çözülebilir ve reformlar, her koşul altında devam etmelidir. Türklerin ve Kürtlerin yarısının, yani %50 oy aldı işte, hükümetten en temel beklentilerinden biri de budur. Muhakkak ki her reformla Türkiye Kürtlerinin demokrasiye ve yönetime olan inancı, şiddetle hak aramaya duyduğu giderek yükselen tepki güçlenecektir. Şiddetle hak aramaya duyduğu tepki de, Artacaktır diyor kendi her, Yapılacak her reformla Bu bağlamda şiddete Bulaşmayan insanların hapse tıkılmalarına Ve devlete düşman edilmelerine Yol açan terörle Mücadele kanunu ve ceza kanunu Hükümlerinin en kısa zamanda Değişmesi Şart Evet Türkiye Kürt sorununu Anayasal ve yasal reformlarla çözebilir Ama PKK sorunu ne yalnızca reformlarla ne de askeri yoldan çözülebilir. 30 yıldır süren mücadeleden çıkan temel ders budur. PKK sorunu da ancak siyasi yoldan yani öldürerek değil konuşarak çözülebilir. Bunun anahtarı da Tuğluğun önerilerinde bulunabilir. Ne var ki Tuğluğun mensup olduğu siyasi harekete öncelikle de Barış ve Demokrasi Partisi'ne de şimdi her zamankinden daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Siyasi çözüm yolunda ilerlenebilmesi için silahların susması, öldürmenin durması şart. Öyle günlerden geçiyoruz ki BDP eğer gerçekten barış istiyorsa sadece devlet şiddetine değil PKK şiddetine karşı da kesin tavır almak zorunda. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş son paragrafı böyle Şahin Alpay'ın zamandaki dünkü yazısı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili olarak ülkenin dört bir yanında ocaklara düşen bu ateş hepimizin yüreğini yakmış her birimizi derinden sarsmıştır acıların kelimelerle ifade edilemediği anları yaşıyoruz demiş BDP silahların susması için bütün imkanlarını kullanabilirse Kürtlerle Türklerin bütün badirelere rağmen herkesi şaşırtacak bir beraberlik sergileyeceğine ve geleceklerini birlikte kuracaklarına ben de kesinlikle inanıyorum diye bitirmiş yazısını Şahin Alp'a. Önemli o tek tip dediği Çongar'ın da sözünü ettiği tek tip medyadaki sesler ve yazıların Dışında kalan ya, önemli bir çıkış noktası bu da. Ben buradaki görüşlerin büyük çoğunluğuna katılıyorum şahsen kendimde. Şimdi e, Ahmet Altan da bugünkü yazısında e, benzeri paralel bazı şeyler de yazmış. Yani... E, 9 yıldır iktidarda olan AKP hala gerekli atılımları yapamıyor. PKK'ya ya da onun dış desteklerine kızmak, onları lanetlemek, intikam yeminleri etmek bir anlam taşımıyor. Bunlar bu ülkedeki Türklerin içini rahatlatır belki ama Kürtler için bir manası yok. Kürtler kendilerini tehdit altında hissediyorlar. KCK operasyonlarını siyaset yolunun Kürtlere kapatılması olarak görüyorlar demiş ve Kürtlerin meseleyi nasıl gördüğünü, neler hissettiğini anlamadan Kürt meselesini çözemezsiniz. Başbakan Erdoğan Kürt meselesini içinde duyan Kürtlerin büyük bir çoğunluğunu yanından, kabinesinden, grubundan uzaklaştırdı ve bence ciddi bir hata yaptı. Kürtlerin ne hissettiğini bilmiyor şimdi. Kürtlere güven verebilmek için öncelikle şu rezalet terörle mücadele kanunu yürürlükten kaldırması gerekir. Yani sen şarkı söyleyen, mitinge giden, slogan atan her Kürt'ü yakalayıp örgüt üyeliğinden yargılarsan ne o Kürtlere siyaset yapabilecekleri güvencesini verebilirsin ne de onları KCK operasyonunun hukuki bir işlem olduğuna ikna edebilirsin. Yani terörle mücadele kanunu, siyasi partiler yasasını, seçim barajını AKP derhal değiştirip ülkede büyük bir özgürlük atağına kalkmazsa Kürtlerin güvenini kazanamaz demiş bugün PKK'nın saçmaladığını gören birçok Türk bu baskıcı yasalarla kendisini ezen ve aşağılayan Türklere karşı Kürtlerin elindeki tek güvencenin hala PKK olduğunu düşündüğünden şiddete gerektiği gibi itiraz etmiyor ama PKK'nın şiddetini kara harekatıyla askeri operasyonlarla bitiremezsiniz. PKK'yı dağlarda sıkıştırsanız büyük kayıplar verdirseniz bile bitiremezsiniz. PKK ancak Kürtlerin gönüllerinde yer bulamadığında biter. O zaman Kürtler bu manasız şiddetin durması için harekete geçer. Yani yapacağınız özgürlükçü atılımlarla Kürtlerin güvenini ve kalbini kazanın. Savaş onların kalbinde başladı. Biterse gene orada onların kalbinde bitecek demiş. Buna da katılıyorum ben genel olarak. Yani Bugün okuduğumuz pek çok birinci sayfa haberde manşette çekilen manşete çekilen ibarelerde sonuç almak üzere intikam yani cumhurbaşkanının bizzat intikam dediği misille ödetilecek falan gibisinden bir şey ifadeler kullandığı bir ortamda ve en büyük gazetelerinden birinin amiral gazetesi diyen kendisine bir gazetenin de Büyük temizlik. temizlik diye manşet attığı bir ortamda ya da 10.000 bin askerle Irak'tayız diye ikinci büyük gazetenin de hala ikinci bilmiyorum sabah ama 10.000 bin askerle Irak'tayız diye biz diye yani bu memlekette e, dörtte biri de en az dörtte birinin Kürt vatandaşlardan oluştuğunu biliyoruz. Şimdi 10 bin askerle Irak'tayız dediği zaman bu dörtte biri tamamen dışarıda bırakan bir söylem kullandığını rahatlıkla varsayabilirdim biz derken ee, orada şöyle bir şey var e, Habertürk gazetesine bakacak olursanız eğer bir yandan da şöyle bir haber veriliyor. İşte mesela Habertürk gazetesinin katiller çemberde manşeti var. Sonra alta bakıyorsunuz Türk-Kürt omuz omuza diye bir başka Manşet şey var. Başlık var. Böyle çift taraflı bir propaganda gibi gözüküyor aslında. Evet ama biz derken sabah neyi kastediyor sence? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kastediyor bence. Ve yalnız Türkleri değil mi? Bana yani öyle geliyor. En azından... Yeni Şafak gazetesi de gene bu netice alınacak. Neticeden neyin kastedildiği hiç bilinmiyor ama netice alınacak mahşetleriyle meseleyi götürüyorlar. Evet yani durumumuz yani sıcak takip esası üzerinden giden bir e, durum var. Bu arada ilginç bir haber daha var. Haber merkezimizden yeni geldi bu Anadolu Ajansı'nın haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon. 1984'ten bugüne kadar terör sebebiyle yaşamını yitiren asker, polis, sivil vatandaş ve terör örgütü mensuplarının toplam sayısının bildirilmesi. Yani 1984'ten beri aslında bu Anadolu Ajansı'nın haber verirken biraz kafa karıştırıcı bir dil kullanılmış. E, hayatını kaybeden. Çatışma sebebiyle hayatını kaybeden insanların listesi istenmiş ve bir ayrıma gidilmemiş. Benim anlayabildiğim kadarıyla işte sivil, asker veyahut PKK mensubu gibi bir ayrıma gidilmemiş. Hepsinin toplam listesi istenmiş. Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesi isimli alt komisyon bu. AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı Başkanlığı'nda ilk toplantısını yapmış dün. Komisyon çalışma gündemini de belirlemiş ve çalışma arsasının neler yapılacağı konusunu ele almış. Ee, bu kapsamda gazeteci yazar Kemal Burkay, Orhan Miroğlu ve Ümit Fırat'ın da alt komisyona davet edilerek bilgilerine başvurulması gündemdeymiş. Ee, olayların incelendiği bölgelerde, incelemelerde bulunulacakmış. Ve Türkiye'nin her yerindeki terör mağduru ailelerle görüşülecek diyor. Ama sadece terörde kastedilmek istenmiyor. Benim anladığım kadarıyla şiddet olaylarından kasıt tüm bu 1984'ten beri sürmekte olan evet. çatışma ortamı. Bu da böyle bir gelişme. Bunda vermiş olalım, atlamış olmayalım. Evet, bu da iyi bir gelişme aslında. Evet, o yüzden. Positis bu kadar gelişme. karanlık arasında. Evet, bu yani Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonun da destek görüp görmeyeceğini uluslararası anlamda bilmiyorum tabii ama yani sıcak takip denen teknik bir kurallar gitsi evet. var. Onun e, çok Siz... zorlanmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde uluslararası hukukun zaten e, genellikle çiğnenen uluslararası hukukun tekrar tamamen dışında kalınacak bir durum. Siz bunu bir biraz daha değil. iyi bilirsiniz ama sıcak takip meselesi zaten geçerli oldu uluslararası hukukta. Sıcak takip meselesi aslında iki şekilde. işte Bir e, polis e, şeylerinde e, yani kriminal soruşturmalarda, polisiye soruşturmalarda polisin takibi o, e, anlamında kullanılıyor. Bir de işte devletler arası ilişkilerde ama devletler arası ilişkilerde de daha geçerli olduğu nokta aslında deniz hukukunda. Çünkü başka bir ülkenin egemenliğine doğrudan müdahale etmiş olmuyorsunuz. İşte karasularına giriyorsunuz. Sıcak takip, takip ettiğiniz e, geminin teknenin arkasından vesaire. Ama Sınır ihlali yaptığınız anda ya da tersi yani kara sularında başlayan bir takibi uluslararası sularda da sürdürme hakkınız olabiliyor. Evet ama sınır ihlali yaptığınız anda karadan girdiğiniz anda zaten bu son derece muğlak ve üstüne tartışmaya açık olan bir nokta. Yani devletler sık sık sıcak takip noktasını e, dile getiriyorlar gerekçesini dile getiriyorlar ama e, yani bunun geçerliği tamamen e, uluslararası bu hani tırnak içinde uluslararası toplum diye bir şey var ya. Aslında sözü geçen ülkeler evet. topluluğu. Bu ıı, uluslararası toplumun gene yani tırnak içinde kullanayım. Ne kadar meşru gördüğü kendi içinde konuyu. Onunla doğrudan bağlantılı bir şey. Bunu da söylemek lazım bence. yani. Evet evet kesinlikle. Yani bunun ıı, şeyde... Iı, yani çok ıı, geride kaldı benim ıı, tahsil terbiyemde ama yani... ...çok net sonuç alınabilecek duruma kadar gidilebilir. Alınamıyorsa da durdurulur gibi kurallarda olduğunu hatırlıyorum. Yani bu şekilde böyle son derece gelişkin teknolojiye sahip toplarla e, ve F-16 gibi uçaklarla bombardımanları ve ondan sonra da işte taburlarca 22 tabur kaç 10 bin askerin gidişatı sıcak takiple pek izah edilemiyor. Başka bir şey. Zaten Kurala, kara, kara operasyonunda mı? başlandı e, şeklinde. Dün geç saatlerde de bunun artık... İşte onun da egemenlik meselelerinin. falan yani ortaya sıcak çıkarır takip mı bilmiyor. sıcak takip gerekçesi dün e, daha çok sabah saatlerinde kullanılıyordu. İşte çatışma çünkü 5'te bittiği daha söyleniyordu vesaire. Bunun arkasından giren bazı birliklerin olduğu söyleniyordu Kuzey Irak'a ama sonrasında zaten kara operasyonu başladı sinyali de sinyalil mesajı da verildi açıkça. Evet, meselenin insansızlaştırılması da Aynen öyle. çok acayip ama öyle yani tamamen insansız bir olaya, teknik bir olaya indirgeniyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden hükümete tam destek gelmiş Kılıçdaroğlu bir kişinin daha şehit olmasını istemiyorum getirsin çözümlerini eksiksiz destek vereceğiz demiş. Bahçeli'den Erdoğan'a kutlama gitmiş harekat nedeniyle kutlama telefonu gitmiş. Yani onda herkes askeri çözümü destekliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaz yaptığı mesajda ben onu öyle anlamadım. Onu söyleyeyim. Yani harekata yani? verilen bir destek olarak anlamadım onu çözüm önerisi deniliyor. İçine herhangi başka bir şey de konulabilir. Yani siyasi çözümü de koyabilirsiniz oraya diye düşündüm. Öyle. İnşallah öyledir. Bilmiyorum ne kastedildiğini. Ben de. Ama, Ama inşallah e, dediği gibi. O şekilde gibidir. anlamadım yani. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mahmut Tanal da Hakkari'deki saldırı nedeni ülke genelindeki tüm eğlence mekanlarının bir gün süreyle kapatılmasını isteyerek müthiş bir popülizm örneği vermiş. Evet. Televizyon kanallarındaki bütün o eğlencelerinde kapatıldığını düşünmek insana bir tuhaf, insanın içini bir tuhaf yapıyor doğrusu. Cazip bir teklif olabilir. Fakat bu e, insan unsurunun e, devreden e, çıkarılması e, çıkarılması konusunda e, ilginç de bir şey var. Mesela e, bu e, Elimizde de ilginç bir sesi var. Mesela Hillary Clinton, e, o sırada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, şeyde bulunuyor. Afganistan'da galiba. Böyle bir takım iz peşinde bir kadın kaplan gibi. E, cep telefonuna bir mesaj gelmiş ve ona gösterdiği tepki de wow, wow diye böyle heyecan duyduğu bir tepki. Şimdi onun sesini verelim ve bakalım neye tepki göstermiş. Wow. Unconfirmed. Unconfirmed. Yeah. Unconfirmed. Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Yani Kaddafi'nin yakalandığına dair. teyit edilemeyen, teyit edilemeyen haberler bazı haberler geldi, geldi diyor ama önceki tepki ki harika yakalandı ne değil aslında öldürüldüğü haberi de gelmiş olmalıdır aynı anda neyse gelmemiş, o, olabilir. gelmemiş de olabilir yani biz de ilk başta çünkü almadık önce ama yakalandığı ama Hillary makam. Clinton değiliz ama Hillary Clinton da yakalamadı bizzat Kaddafi dolayısıyla gelmemiş olabilir yani ilk başta çok önemli değil verilen tepki verilen tepki tamamen olayı bir Televizyon dizisi yani Desperate Housewives mesela seyreder gibi seyrediyor ya da Usame Bin Lade'nin hatırlıyor musun senle Usame Bin Lade'nin öldürülmesi sırasında elini kapatıp dehşet ifadesi koyup koymadığı konusunda tartışmıştık Hillary Clinton'ın bütün o izleyen zevatla birlikte muhterem benim o zamanki görüşüm gösteri yapıyor olduğuydu Clinton'ın aslında büyük bir keyifle öldürülmesini evet. seyrediyordu. Tüm o zaten fotoğraf bir mizansen'den ibaretti. Yani yoksa öyle bir tane ekran etrafında bir sürü şey üst düzey yetkili diyeyim. Öyle ekrana bakıyorlar falan hepsi heyecanlı ifadelerle. Yani çok da. Orada birinin fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu Sanmıyorum bunların hepsi kameralar önünde Fotoğraf makinelerin önünde hayatını geçiren Siyasetçiler Bir poz verme var tabi ki Evet Ama bu wow Tarihe geçebilir bunu Station ID yapmalıyız ben. Aynı şeyi düşündüm ben de yani Radyomuzda arada bir Dolanabilir Valla insanlık meselesinin En azından Kısa bir ya da belirsiz bir süre tatile çıktığı günlerden biriydi dün. Anladığım kadarıyla Kaddafi'nin öldürülmesinden sonraki kutlamalar. onu da sesi var elimizde ama artık vermeyelim. Libya'da bir muhalif asker. Chao Muammer Kaddafi diyor adamı linç edip öldürmüşler. Yani korkunç bir diktatör. Peki linç edip öldürülmüş bir adamı döverek ve paralayarak Çao diyor, uğurluyor. Ben öldüğümde cennete gideceğim ama sen cehenneme gidersin inşallah demiş. Yani Oğuz Atay'ı bir kez daha burada saygıyla analım. İnsanların ölümü, ilanı, acı bir kayıp şeklinde verdiği zamanları bazen böyle zamanlardan geçiyoruz. Ne yapalım? Devam edecek herhalde. Ayrıca Ulusal Güvenlik Geçiş Konseyi pardon. Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Cibril de düpedüz yalan söylüyor. Çapraz ateşte başından vurularak öldürüldü diye dünyaya ilk açıklamayı yapıyor. Yok canım fotoğrafları var adamın canlıyken yakalanmış. Evet onların hepsini es geçiyor. Teknolojinin de farkında değil. Mahmut Cibril anlaşılan ve UGK askerleriyle kendisine bağlı birlikler arasındaki çapraz ateşte başından vurularak öldüğünü açıklıyor. Artık yalan makinesi bile takmaya lüzum yok. Çok net olarak ortada her şey. Peki ara verelim. Açık gazete. This with God on your side. country i come from is called the midwest i was taught and brought up there the laws to abide and that the land that i live in has got on it. the history books tell it they tell it so well their Cavalry's charged the Indians fell their Cavalry's charged the Indians died ah the country was young with god on its side. Bob Dylan with god on our side adlı savaş karşıtı şarkıyı dinlerken bir yandan da siz Öne ulaşmaya çalışıyorduk, teknik bir sorun var gibiydi. Şimdi yok, bağlanıyoruz. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi, iyi diyelim. İyi <gülüyor> Yani bu durumda evet. ne kadar iyi olunabileceğini insan kestiremiyor doğrusu. Evet. Hele bugünkü gazetelerin büyük çoğunluğunun manşetleri altında insan eziliyor yani tamamen toplar, uçaklar, komandolar. Jingoizm evet. var, var. böyle bir şey oluyor tam herhalde savaş çırtkanlığı.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 herkes ne yapılması gerektiğini biliyor artık bu konuda bu meselede yani daha doğrusu en azından ne yapılmaması gerektiğini fakat e, bir türlü işte yani şiddetle bu işin çözülmediği artık herkes tarafından kamuoyunda seslendiriliyor ama gene de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 Ruhu sergiledi. Arkasından da bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşeti de zaten yeterli ipucunu veriyor. Bilmiyorum gördün mü? Büyük temizlik manşetini vermiş. Büyük temizlik. Bravo. Yani bu, bu, burada da gerçekten söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer denilen hani o saçma sapan şey var ya cümle. Evet klişe oldu Sürekli ama. Sürekli ama... ne ne Kliş, kli, klişe. Hay hakikaten sözün bittiği yermiş bu. Demek ki kimse konuşmak istemiyor çünkü bir şeyi konuşarak çözümlemek istemiyor veya çözümlemek istemiyor aslında. hani evet. bu büyük temizlik peki ne, ne yapacaklar ben onu çok merak ediyorum. Ha, hakikaten nedir yani ee, nasıl bir plan olabilir? Sri Lanka modeli gibi mi vesaire nedir yani hani çok meraklıydılar zaten açının ilk günlerinde bile e, devlet aklımız hemen ona mail ediyordu. Hani bundan a, a, anlamazlarsa. Ee, çok işte benim aklımda kalan bir köşe yazısı var bir e, büyük gazetelerden bir tanesinde bir şu an genel yayın yönetmeninin bundan aslama, anlamazlarsa gelecekler yol daha önce de bahsetmiştiniz işte bu yazından e, Sri Lanka modelidir. Evet. Yani i̇şte, e, şey gerçekten. Muratlarına eriyorlar ne diyeyim? <gülüyor> son derece e, ürkütücü. Yani bir de e,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 Sonuç, netice alınacak mesela bazı gazetelerde, Yeni Şafak'ta da ve başka birkaç yerde de Stard'a da sonuç alana kadar gibi bir şey. Ne demek sonuç? İşte o zaman insanın aklına Sri Lanka'da uygulanan sonuç jeneroside benzer, jenosit sayılması gereken İyi durum. De Türkiye bunu yapmaya zaten çalıştı. Yani yapmaya niyeti yoktu, yapmadı falan filan gibi bir şey değil. ki değil. zaten bunun için fiil uğraşıyor yıllardır. Yaptığı başka bir şey yok yani devletin aslında. Büyük operasyonlar mesela. Şimdi bu açılım dediğim şey nedir? Yani geriye dönüp bakalım ne yapıldı demokratik adım olarak. Yani Güroymak, Norşin hani adı kondu falan gene Cumhurbaşkanı'nın öyle bir şeyi vardı adı iade itibar gibi ismini iade edildi gibi. E şimdi herkes Güroymak diyor gene. Norşin mi oldu oyunun adı? Yani ne yapıldı? Yani gerçekten hani bir fiili bir şey hayata geçmiş olsa ha TRT Şeş mi yani olay? Bu mu yani?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 Şimdiki yani bu yetiştirdiğiniz nesillerden ne bekliyorsunuz? Yani İsrail işte bu hataya düştü mesela. Yani savaşın sürdürülebilir bir şey olduğunu zannetti. Ben bundan 10 yıl önce falan hatırlıyorum. Daha işler belki bu kadar kılıçmadan vesaire. İçinden çıkabileceğini düşündü herhalde o dönemde. Fakat işte hala artık bitmez tükenmez bir savaş halinde devam ediyor. Ve yani barışa kimsenin inancı yok hiçbir taraftan. Ve büyük bir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 Kimse dinlemiyor bunu. Geçen hafta daha vardı Diyarbakır'da. Gene <gülüyor> yüzlerce sivil toplum örgütü bir araya geldi. Açıklama yaptı. Şiddeti reddetti. <gülüyor> Fakat hiçbir şey bir sonuç elde Tabii ki de duyulmuyor. Duyulmuyor peki. evet. Da belirttiğin gibi en e, tehlikeli ve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 ertesi günü e, yanlışlıkla bir haber yapılmıştı. Çok enteresan bir şey. Çukurca'dan yapılmış bir haber. E, Çukurca'daki insanları gösteriyordu. Çatışmanın arasında kalmış. Televizyon e, haberi mi bu? Evet. Bu evet. televizyon haberi. Yani işte şey e, hep böyle biz e, aslında çatışmalı savaşı böyle uzaktan böyle bir takım tanklar geçiyor falan. Oradan birileri iniyor helikopterle falan filan dağlarda böyle arka planda şeyler böyle savaş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 Şimdi bu bu işin ya yani Kürt meselesinin çıkışında tabii çok te, ayrımcılık çok ciddi bir sebep. Temel sebeplerden bir tanesi. E bu böyle olunca iş böyle olunca siz bunu hiçbir şekilde çözümlemeye çalışmadan adamı yok sayarak toplumda böyle bir şey yok işte. E, aslında tamamen terör sorunu falan filan bilmem ne falan diye üstünü kapatarak e, bu e,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 Sözde o zaman ilk kez başlayacak demişsin ki katılmamak mümkün değil tabi elde edin. Ya şimdi orada işte bir e, yandan e, işin iki tarafı var. Bir tarafta son derece insanın aslında duygularına ve e, zihniyetine hitap eden, akıl aklına da bir yandan hitap eden onur kavramı, tekrar o ahlaki yapının kurgulanması, e, haysiyet gibi kavramların e, toplumda hani bir genel karşılığının bulunması, bulunması. Ee, ve e, azalet derken de işte hukuk devleti olabilmenin ki iddiate terakkiden bu yana aslında hep güçlünün yargısının, güçlünün hukukunun geçtiği bir düzen var. Onun kırılması, gerçek bir hukuk devleti olmaya çalışmak. E bunun da sonu yok aslında. Bu sürekli bir mücadele, Hiç o zaman mükemmel olunmuyor. Ama en azından o mücadelede e, önemli bir değişmeye yönelik irade gösterip adım atılması mümkün olabilir. Evet, böyle... Ee, oh. Umuyoruz. Umiyoruz evet. Böyle kapatalım istersen. Evet. Sanki umutluyduk. Umutluyduk. Şimdi, değil değil evet. Çok teşekkürler. Aldı. Görüşmek üzere. Seyyare. Evet. sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.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 Fransa'ya kavga dövüşü maçtan sonra yenildiler. Yani 9-8 büyük umut bağladıkları maça. Fransızlar yani galiba 9 3'te işte 9-8'e tutmayı başardılar yani. maçı kilitlediler resmen. Ee, son yarım saat skorun üzerine yatarak <Gülüyor> finale yükseldi. Baya da el esteri geldi Fransa'ya yani. yani işte, çirkin bir oyun oynuyorsunuz sadece skor oynuyorsunuz böyle maç mı olur diye ama işte ee,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 Avustralya hani komşusu Yeni Zelanda'ya ters gelip böyle olmadık zamanlarda galibetler alan bir rakip ve tabii hani çok kuvvetli bir rugby ülkesi ama bu turnuvada çok iyi değiller e, büyük bir hezimet mi bilmiyorum ama büyük bir skor farkı da gözüküyor 26 diyeceğim evet yani başa baştan emez ama daha büyük hezimetler olduğu için Irak evet. şey yani üstünde açık açık ifade ediyor. hezimetten denemez aslında Hı -hı. Ee, şimdi finale geldik Pazar günü yine Auckland oynanacak final maçına Yani ziyan tabii açık favori ama Şöyle bir korkuları var ee, Bundan önceki iki dünya kupasında Fransa olmadı ki iki galibiyet almıştı İki efsane galibiyeti Yeni karşı. Bir ee, Biri 99'daki yarı final maçı ki e, Herhalde Fransa tarihlerinin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 coştular ve 44-31 gibi çok skorlu ve farklı bir sonuç aldılar. Yani 75 sayı e, hayli yüksek bir yeri final maçı için. E, 2003'te de bu sefer e, 2007'de de pardon e, bu sefer e, çeyrek finalde Fransa Yeni Zelanda'yı eledi ve Yeni Zelanda ilk defa yeri final kalamadan elenmişti dünya kupasında e, Şimdi hani Fransa bu zehir ters geliyor. maçlarda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 Transformasyonla beraber iki, şey daha getiriyor, iki sayı daha getiriyor. Yani yedi sayı demek. Öyle bir ilk yer olursa herhalde e, rahatça kazanır diye düşünüyorum. E, işte herhalde ulusça da bunu bekliyorlar zaten. Bu problemli yılda biraz kendilerin açısından e, deprem, çevre felaketi vesaire derken. Evet. Bunu da hala halledebilmiş değiller. Bir Petrol, bir şey. Moral olabilir. yani 4 milyon nüfuslu bir ülke olduğunu unutmayalım. Yani 4-4,5 galiba. Ee, aslında küçük bir ülke ama bir sürü sporda başlarak olmak üzere de hayli etkililer. Evet. Peki buradan e, takım sporlarında Türkiye'nin durumu hakkında konuşacağız demiştik. Oraya Böyle, geçelim. E, yani futbol dışındaki salon sporlarını kastederek özellikle basketbol ve kastedek kastederek söylüyorum. Burada Avrupa ya yavaş, yavaş açılıyor ve Türk takımlarına kadar İddala olabileceğini hani biraz şu bir iki haftada e, görmüş bulunuyoruz. E, yani bu da ilginç gelişme var. Basketbolda örneğin e, Avrupa liginin sponsoru zaten Türk Hava Yolları, THY Eurolik diye oynanıyor. Geçen sezondan beri bu e, kupa e, sezon sonunda dördüncü finalde İstanbul'da yapılacak Nisan ayında. Bu tabii e, Türk takımın iştanını daha da kabarttı.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 evvel Allah kazanlar oynayın. yani Partizan'la Beşiktaş'lanmak her zaman zordur. Ee, yani öyle çok büyük paralarla kadro kurmasalar da nasıl bu okul olduğunu biliyoruz onun. Yani iki oyuncu gönderir, yerine 4 tane yetiştirir. Ee, yılın en sürpriz takımı ola verir. Partizan ee, basketbolu bilen 15 bin seyirci önünde oynuyorsunuz. Ee, sorundur. Efes da zaman zaman 20 sayıya yaklaşan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 Şeyi cezbetmiş gözüküyor bütün takımlar yani. Yatırımlar arttı bu sene. E, kadınlarda da bunun farklı orada ilginç durum var. Oradaki takım var. E, Fenerbahçe ve e, Galatasaray yine. E, Fenerbahçe zaten son iki sezondur hep iyi. Çeyrek final, ikinci tur çeyrek final yani dörtte finalin kapısından dönüyor iyi bir takım. E, Galibetle de başladılar ama Galatasaray çok iyi. E, kadınlar NBA'in yani double NBA'in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 Ve her ikisinde de, de şanslı olduğu söylenebilir değil mi Türkiye'den takımların Evet, yani belki kadınlara daha fazla yani erkeklerden. Çünkü erkeklerden hani bir işte Chelsea, Moskova, Panathinaikos, Barcelona gibi yani sportif olarak ağırlık sahibi birkaç takım var orada. Kadınlarda dengeler biraz daha fazla değişiyor. İşte Rusya'da çok getirme yapan birkaç takım var ama işte başkanı ölüyor birden hani para mustu kesiliyor. Ee, oraya yatırmak gereken para hakiklere göre daha az. Yani 2 milyon euro arttırsanız bütçeyi çok fark ettirebiliyor olayı. Ee, yani Galatasaray Fenerbahçe de isirgemiyorlar yani o yatırımı yapıyorlar hakikaten. Ee, Türk oyuncular da hiç aşağı kalır durumda değil. 3 ee, ay önce e, Avrupa kimliği olduğunu unutmayalım Türk Milli Takımının. Yani e, oradan gelen kaliteli 8-9 oyuncu da zaten bu Türkiye'deki iki, üç takıma dağılmış durumda Fenerbahçe Örneğin en iyi hani milli takımında kilit 3 oyuncusuna sahiptir oyuncusunu ee, yani belki Avrupa ilk şeyde de 8'li finalde de ben yani iki Türk takımı göreceğiz yarı finalde Eşleşmeleri bağlı olarak e, çeşitıcı olmayacaktır Evet takım oyunlarında özellikle e, voleybolda ve basketbolda bayağı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 şeyde Türkiye liginde. Bunu biz unutuyoruz burada. Evet. Peki şey e, bu arada e, Türkiye takımları değil ama 8 e, e, tenis tenis dedi. Eee 8 kadın Evet ilk yarı atlatdınız. E, nasıl? At ben de atıyordum neredeyse. Gelecek hafta e, İstanbul'da İngilizce ismiyle WTA Championships. Ben yani Türkçe çevirirsek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 Şimdiki ismi WTA Championship's. Yani Kadınlar Tenis Birliği Şampiyonası. Çok eskiden Master's'tı ismi. Siz belki hatırlarsınız. Evet yani Master's'dan Ama amacı şu. Işte Ekim ayının ikinci da üçüncü haftasında Dünya Sıralamasında, Kadınlar Dünya Sıralamasında en iyi sekiz, ilk 8 sırada bulunan tenisçileri bir şehirde bir yere getirip hani onları son kez karşılaştırmak. Zaten sezonun son turnuvası Sonra sezon bitiyor.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 Onun yerine yedek tenisçi geliyor. Öyle ihtimaller mümkün. Ee, İstanbul'a gelecek 8 tenisinin 7'si belli. 8. sıra için hala bir çekişme var. Ee, 8 tenisçi e, atlamazsam şöyle sayayım. Yani bir yıldır zaten, bir yıl aşkın bir süredir e, bir numaradaki yeni kaptırmayan Danimarkalı Wozniacki, Rus Sharapova, e, Beyaz Rus Azarenka, Çek Kvitova bu yıl Wimbledon şampiyonu, Avustralyalı Stosser, Amerikaçık şampiyonu, Çinli Nali, Fransa şampiyonu bu yılın. Ee, e, bir kişi unutuyorum. Yani hmm, Böyle, değil, bu maalesef. konuda sana evet. destek olamayacağım. <gülüyor> evet. Yani şimdi biraz bir kişi unutuş <gülüyor> oluyorum orada. 8. sırasın şöyle bir çekişme var.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 Kimin e, ortasına geldik? Dokuz buçuk ay, yani ya ona varan bir sürede devam ediyorlar. E, yani kendinde riski yapmayacaktır yine tuzun yani Burada sakatlığın yüksetmesi daha fena sonuçlar doğurabilir. E, ama çok Sinan Erdem spor sonunda çok e, iyi Sin maçlar izlenecek. E, yani dünyanın Sinan en iyi... Erdem'de başlıyor değil mi? Evet. E, mesela çeyrek final, yarı final, finalde bilet kalmadı örneğin birkaç hafta öncesinden.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 yani kiosklara filan bakkallara geç gelmesine yol açan olayı ya da değinelim Beşiktaş'ın UEFA'ya mektup yazmıştınız zaten. Evet. Değil mi siz? Şu maçları erken alın kardeşim diye. Yani hele bu Avrupa Ligi e, uygulamasıyla 3 sezondur. Çünkü o Perşembenin ilk maçı Türkiye Sahibi 8'de oynanıyor. İkinci maç 1005'te başlıyor. Hani evet, gece özelinde işte o... bitmiyor maç.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 yani şöyle muhtemelen Beşiktaş golü 90 4'te yedi yani duraklama dakikalarını maçın golü herhalde bugün olmuştur Türkiye saatiyle dün değil <gülüyor> 10-0-5'te başlayan maçta Beşiktaş golü bugün yedi yani evet. o taslısız tuzsuz maçta hani bir önceki maç haftasında Stokestey'i kaybetmişlerdi dünkü beraberlik hakikaten iyi olurdu ben de o son bölümü izlemedim maçın ama ee, hani 96-4'te artı artık e, gollemek şey e, çok kötü bir sonuç yani hani, hani bir puan aldık diye bakıyorsunuz ee, hani bu kadar maçın sonunun sonunda yemek de gerçi Avrupa kupaları adetlerinde vardır. <gülüyor>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 Evet bu Açık Gazete ile bu haftanın Açık Gazetelerini de bitirmiş oluyoruz. Şeyi de hatırlatalım Alpe'de hatırlatırken olduğu gibi Açık Radyo yeni yayın dönemine de pazartesi günden itibaren başlıyor. Onun da bir sunumunu pazartesi günü size Açık Gazete'de yapmaya çalışacağız. Kaçıncı? 34. mü? 34. evet. 34. yayın döneminde buluşacağız. Peki o zaman çok yoğun bir haftayı geride bıraktık barış dileyelim. Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan barış güvercini çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Son savaşlar, insan ölmesin. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin. Ey füze yapanlar Acımasız zalim can akıyanlar Bıraken yaşasın bütün insanlar Barış güvercini uçsun dünyada Dostluklar kurulsun insanlar gülsün Son bulsun savaşlar insan ölmesin Duygular kurusun, insanlar gülüsün. Son bozun savaşlar kimse, kimse ölmesin. ölmesin. Açık Gaste'nin gazete. tekrarını gece 01.00'den itibaren dinleyebilirsiniz.